Amperi şam. Am. DK Radyo'dur. DK Radyo'dur. DK Radyo'dur. Perişan efendim. Ömer Pekin'le 5N 1K 4O 8Y 12Q 12Q 12 ne? Neden nasıl için ne zaman kim kim kime ne o mu oha sana ne bana ne yok çüş. Sana çüş. ne? Türkiye Radyoları'nın tek arkası ömrü bir komedi 5N, programı Perişan ne, Efendiler. Sevgiler, hürmetler. Dünleyiciler tartışmasız Türkiye'nin en tartışmalı radyo programı Ömer Pekin'le 5N1K9Q12W programına hoş geldiniz. Dinleyenler malumunuz ülkemizde yarın ne olacağı belli olmadan yaşandığı için... ...tehlikelere karşı önceden uyarılma hepimiz için çok önemli kuşkusuz. Bu tehlikelerden biri de geçtiğimiz günlerde yıl dönümünde yaşadığımız... 12 Eylül darbesi gibi darbeler. Bugüne kadar darbelerden çok çeken insanımız çeşitli platformlarda darbeye dur be demekle yetinebildi. Ama Mahmut Keleş isimli bir vatandaşımız ülkemizi darbelerden korumak için darbeleri önceden haber veren bir alet geliştir değerli dinleyenler. Ve aleti geliştiren vatandaşımız Mahmut Keleş şu anda yanımızda. Hoş geldiniz Mahmut Bey. Hoş bulduk Ömer Bey. Ee, Mahmut Bey, öncelikle e, demokrasi adına bu buluşunuzdan dolayı sizi e, tebrik ediyoruz. E, böyle bir alete neden ihtiyaç duydunuz? Ee, kısaca 5N, 1K, 3B, 4U, 8D, 9Ş. Yani ne, neden, niçin, niye, nasıl, kime, ne? Hadi ya, yok ya, yok daha anı. <gülüyor> Evet i̇çin Ömer bildirin. Bey çok teşekkür ediyorum Öncelikle beni programına aldığınız için Estağfurullah Evet Ömer Bey malumunuz ülkemiz 10 yılda bir darbe gören bir ülke Evet Fakat e, son 20-25 senedir darbe olmayınca ülkemizde e, Ben de böyle bir tedirginlik yaşadım Evet e, e, doğal e, Şimdi nasıl İstanbullular deprem olacak diye tedirgin diye yaşıyor e, Deprem olsa da artık bir rahatlasak diye bakıyorsa Evet e, İşte aynen öyle e, Tüm Türkiye'de e, memlekette ne zaman darbe ol ...korkusuyla yaşadığı için <gülüyor> milleti ben de bu e kurtarmak istedim. Ee, çok iyi yapmışsınız e, sevgili e, Mahmut e, Keleş Bey. Teşekkür ederim, ee, sağ olun. Şimdi bu e, %100 yerli bir alet değil mi? Kesinlikle %100. Evet, e, bunu aynı mahallede beraber yaşadığımız e, Türk, Kürt, e, Alevi ve Sünni vatandaşlarımızla e, birlikte ortak geliştirdik. <gülüyor> Ee, çok güzel. Peki nasıl çalışıyor bu darbeyi önceden haber veren alet? yani? Çok, çok kolay çalışıyor efendim. Ee, darbeye karşı çok duyarlı olan antenleri var bu bizim aletimizin. Ee, ee... Evet şu anda değerli dinleyenler alet evet, elinde antenlerini görüyoruz. Evet görüyoruz. görüyorsunuz. <gülüyor> ee, en ufak bir e, demokrasi faaliyetlerde e, alet bunu nerede olsa hissediyor ve bizi uyarıyor. Evet. E biz de hükümeti uyarıyoruz ve gerekli tedbirler hemen alınıyor. Evet. Şayet darbe kaçınılmaz hale gelmişse alet Türkiye için darbe vakti diye alarm vermeye başlıyor. Ve ardından da darbe boracanı öttürülüyor e Ömer Bey. E evet. Evet dinleyenler duyduğunuz gibi artık darbelerden korkmanıza gerek yok. Çünkü bu alet olası bir darbeyi haber verecek ve e, önlem alınabilecek değerli dinleyenler. <gülüyor> e, peki Mahmut Bey e, bu... E... Darbeleri önceden haber veren aleti e, nerelere e, koymamız gerekiyor? Nerelere konulacak da ee, olacak yani. Ne şöyle biliyorsun? ki Ömer Bey ülkemizin kritik noktalarına koymayı düşünüyoruz bir. Evet. Mesela hani Kürt, Türk, e, Alevi, Sünni, laik, Laik kavgalarının çıkarılması muhtemel olan yerlere konmayı özellikle e, e, düşünüyoruz. Evet. E, eğer birileri e, bu kavgaları mesela teciklerse, alet merkezimizde darbe tehlikesi var. Darbe tehlikesi var şeklinde sinyaller gönderecek <gülüyor> ee, bu aletlerden ayrıca darbe zemin hazırlanmasına ışık tutan bazı medya binalarına da kovmayı düşünüyorum Peki e, Mahmut Bey e, bu aleti daha önce denediniz mi? Yani bu çalışıyor mu? Şimdi evet, dinleyicilerimiz, evet, duyarlı dinleyiciler. Evet, yani kesinlikle. böyle Gaydır Kutmak böyle aletlere çok inanmaz. Gaydır Kutmak değil mi? aletimiz. Özellikle söyleyeyim e, efendim denedik tabii ki denedik. Mesela en son Honduras'taki darbeyi kesinlikle tespit etmiştir bizim aletimiz. <gülüyor> Honduras'taki darbeyi bildi diyorsun Evet bildi kesinlikle bildi. Yani demek bu kadar uzaklıktan da darbeleri hissedip haber verebiliyor. Evet, evet, kesinlikle verebiliyor. Darbe tehlikesi var. Darbe tehlikesi var. Darbe tehlikesi var. Darbe tehlikesi var. Mogadishu için darbe vakti. Mogadishu için Ömer darbe Bey, vakti. Ömer Bey, gördüğünüz gibi, şu anda duyduğunuz gibi... Için ...şu anda darbe. aletimiz Mogadishu'da darbe olduğunu haber veriyorum. Ömer Bey. Evet dinleyenler olacak şey değil darbeyi önceden evet. haber veren alet e, tam Mogadishu'daki darbeyi şu anda evet. haber verdi. Evet Ömer Bey aslında aslında aletimiz bir aydır bir aydır e, Mogadishu'nun kesici yerlerinden darbe sinyaller alıyordu. Evet bu sinyaller üzerine e, bildi Mogadishu hükümetini özellikle uyardık. Evet. Fakat gerekli demokratik reformları yapamadıkları için... ...maalesef e, darbe kaçınılmaz oldu. <gülüyor> Gerçekten bir büyük geçmiş olsun diyoruz değerli dinleyiciler. Bu Baka... arada ilk defa canlı yayında bir darbeye de tanık Oo, olmuş oluyoruz. Boga ee, düşürülü geçmiş olsun diyoruz. O, Ömer Bey, Ömer Bey, bak bak bak bak. Vay, vay, vay, vay anam. Ömer Bey, darbe var ya hayri siz şu anda. Bihter ölçeğine göre tam 7 sütçüsünde darbe olmuş. <gülüyor> Richter ölçeği dediniz. Eee Richter diyecektiniz. Hayır Ömer Bey hayır. Richter deprem ölçü birimi. Darbe ölçü birimi ise biter. Biter mi? Ee, ne evet. demek efendim biter? Şu demek e, biliyorsunuz e, deprem ölçü birimi e, Richter'dir. Evet. Deprem haberi verilirken hep Richter ölçeğine göre şu büyüklükte deprem oldu falan denir. Evet denir. Peki Richter ne? Bilmem e, bir ölçü birimi yani böyle santimetre, kilometre veya kilo gibi bir şey herhalde değil Çok mi? Çok cahilsiniz Ömer Bey. <gülüyor> Richter bir bilim adamının adı. Evet. Ve adam bulduğu deprem ölçeğine de kendi adını koymuş. Richter ölçeği de oradan geliyor yani. He. Ee, ...aynı Pisagor bağlantısı ya da Öklit bağlantısı gibi. Ha tamam. Evet. Anladın mı? Evet, şimdi şaktım evet. Ha, ben de bu darbe aletini bulunca... ...darbenin sizmetini ölçme birimi olarak... ...kendi adımı koyayım dedim ve... ...adını da Mahmut koydum. <gülüyor> E, ...fakat çok makul gelmedi tabii ki. Evet. E, sonradan da düşündüm... E, ...benim kaynanamın adı Bihter. Bihter. E, e, evet, Bihter. E, dedim Bihter daha bir sanki... ...ölçü birimi gibi duruyor. İsim, öyle bir isim yani. Ve böylece adını Bihter koydum. E, vallahi... E, ...Mahmut Bey ne diyelim... sizin ...tabii istediğiniz ismi koyabilirsiniz... ...gayet normal. Evet. E, e, evet dinleyenler... E, ...dünyada ilk kez bir darbeyi haber veren... Aleti canlı yayında sizlere e, Huzurlarınıza getirdik Dileriz bu aleti kullanmaya Hiçbir zaman e, gerek kalmaz Değerli i̇nşallah, dinleyenler İnşallah Ömer Bey e, inşallah. E, Fakat şu ana kadar e, Afrika'dan ve uzak doğrudan Epey bir böyle sipariş aldık Ömer Bey e, <gülüyor> İnşallah e, Kullanma gereği duymazsınız diye ümit ediyoruz Umarım umarım inşallah Amerika için darbe Amerika için, için darbe Amerika, Amerika için darbe <gülüyor> <daha> <gülüyor> Amerika Amerika evet dinleyenler olacak şey Amerika değil, şu anda canlı yayında Ama Alet Amerika Amerika'da darbe olduğunu Ama haber Amerika veriyor. E, demokrasinin beşiği, Amerika Amerika'da darbe olabileceği tabi akla gelmezdi. Işin darbe darbe demek ya ki ön, Amerika'da Amerika da darbe, e, darbe olabiliyor. Yok yok yok, sakin ol Ömer Bey. Amerika Galiba Alet yanlış sinyal aldı. Bir dakika, bir dakika düzelir. Amerika için darbe vakti. Yanlış sinyal, yanlış sinyal. Amerika için değil, Amerika için değil. Güney Amerika için darbe vakti. Heh bak, bak şimdi nasıl güzel, gördün mü? Güney Amerika için darbe vakti. Güney Amerika ee, için darbe vakti. Aslında Amerika değilse Güney de, Amerika Güney için Amerika şey darbe, şey vakti. darbe vakti diyecek de ki ha şimdi güzel. Ömer Pekin'de 5 N 1 K 4 O 8 Y 12 Q 12 Q 12, Q. Ne? 12 Q. neden nasıl niçin, ne zaman kim kim kime ne umu oha sana ne bana ne U çüş sana ne, ne U neden neden. Ne? Bir daha fazla pekin umar pekin, umar pekin Mustafa Sırtaş, teknik yapın pekin <gülüyor> dinleyin dinleyin çocuklar tanımak bilmek öğrenmek ve dinlemek için tıklayın www.persanfemi.com www.persanfemi.com <gülüyor>